Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.